Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün 11 Ağustos 2022 Perşembe. Konuğumuz İzmir'den avukat Sayın Murat Aydın. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Daha önce de konuğumuz olmuştunuz. Evet. Biz sizi önceden çocuk hakları ve avukatlık ücreti konusundaki çalışmalarınızla, kitaplarınızla hakim konumunda tanıdık. Ama sonra öğrendik ki siz zaten eski bir avukatsınız. Önce avukat olup sonra hakim olmuşsunuz. Sonra geçtiğimiz son iki yıl içinde sanırım emekliliğinizi istediniz hakimlikten ve avukatlığa başladınız. Ve aktif siyasetin içinde gördük sizi. İzmir e, Büyükşehir Belediyesi'nde mecliste CHP Grup Başkan Vekili olarak da yerel yönetimlerde görev alıyorsunuz. Doğru evet. söylüyorum değil mi efendim? Evet. Uh -huh. Şimdi e, bu haftaki e, meclis toplantısında CHP Grup Başkan Vekili olarak yaptığınız konuşmada şöyle demişsiniz başlarken. İnsanlık yüz yıldır bu sorunla boğuşuyor ve 50 yıldır ciddi mesafe alındı. Para kazanmak uğruna insanlarımızın sağlığı ve toplum insanlarınızın sağlığı ve toprağınızı kirletiyorsanız, buna para kazanmak denir mi diye başlamışsınız ve sonuna e, girmişsiniz. Sorun asbest ile ilgili. E, asbest nedir diye baktığımızda internet bilgisi kimyacı değilim. Tabiatta doğal olarak bulunan, lüksli, lüksli yapıda olan bir mineral grubunun ortak adı lüksli yapısı olduğu için Fibroz mineral olarak da biliniyor ve ısı, sürtünme ve baskıya yani strese dayanıklı olduğu için yalıtım malzemesi olarak, yalıtım amaçlı kullanılıyor e, endüstriyel üretimde. E, ve bu e, asbestin biliyoruz ki en çok kullanıldığı alanlar, e, tesisatlar, e, gemi tesisatında üretiminde de e, çok kullanılıyor ve bir gemi söz konusu. Bu gemi çok uzaklardan Türkiye'ye, Ali sökülmek üzere yola çıktı deniyor. Şimdi ben hiç uzatmayayım sözü. Bu gemi nedir? Asbestle ilgili sorun nedir? Brezilya'dan gemi İzmir'e niye gelir? Siz neye itiraz ediyorsunuz efendim? Buyurun söz sizin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii buradaki şey şu. E, neoliberal ekonomik politikaları... Karlılık ve verimlilik dışında neredeyse hiçbir şeyi gözetmek sizin üretimi ve kalkınmayı bize dayatıyor. Yani maliyetini hesaplarken sadece üretim maliyetini hesaplayan ama işin doğaya, çevreye, insana verceği zararın maliyetini hesaplamayan bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Bahsettiğimiz gibi e, amyant ya da asbest adıyla bilinen madde bir mineral. Ve özellikle yalıtında çok etkili ve ucuz bir mineral olması nedeniyle çok uzun zaman kullanıldı. Dünyadaki en büyük asbest üreticilerinden birisi de Brezilya'ydı. Ve bu asbesti en çok üreten Brezilya'daki en büyük yatırımcı da bir Fransız şirketti. Yani tuhaf olan şu, Amerika'nın keşfinden sonra özellikle Latin Amerika ülkelerine karşı batıdan kaynaklanan Açık sömürü düzeninde Batı gemilerine yüklediği bu doğal kaynakları kendi ülkesine getirdi. Bunları üretimde kullandı. Ve şimdi de bu üretimde kullandığı maddelerin kendi topraklarında yaratacağı kirlilikten kurtulabilmek için de şimdi de çöplerini yine 3. Dünya ülkelerine atmaya, orada bertaraf etmeye çalışıyor. Dolayısıyla aslında İzmir'in de karşı karşıya kaldığı şey bu bir kısa bilgi vereyim asbestli ürünlerin üretimi asbestin çeşitli ürünlerde kullanılmasına ilişkin tartışma sizin atıf yaptığınız konuşmamda da söylediğim gibi çok uzun süredir tartışılan bir konu ve 1983 yılında İzlanda ilk kez bir Avrupa ülkesi olarak asbest kullanımını tümüyle yasakladı Fransa'da 1997'de bunu yasakladı yani Fransa 1997'den itibaren Asbestli ürünlerin, asbestin çeşitli ürünlerde kullanımını yasakladı. Yasakladı ama mesela Fransız şirketleri asbest üretmeye devam etti Brezilya'da. Ve asbestli ürünleri başka sektörlerde kullanıp başka ülkelere satmayı sürdürdüler. Tabii 1997 yılında Fransa asbestli tümüyle yasaklayınca elindeki asbestli ürünlerin, asbest kullanılarak üretilmiş ürünlerin ne olacağı konusunda bir sorun ortaya çıktı. Yani bu ürünler nasıl bertaraf edilecek? Aynı yıl 97 yılında yani Fransa Fransa Savunma Bakanlığı kendi envanterinde bulunan ve yoğun asbest kullanılan iki gemiyi kaza çekti. Bunlardan birisi FC Foş, diğeri de Clemenceau isimli uçak gemileri. Bunlar 265 metre uzunluğunda. 22.500 civarında sanırım ton ağırlığında iki uçak gemisi. Bu gemilerin şöyle bir özelliği var. Bu iki gemi birbirinin ikizi. 1957 yılında Clemenceau üretimini tamamlayıp denize açılıyor. Ve 1959'da da Foch denize açılıyor. Birbiriyle aynı teknik özelliklere sahip, aynı plana göre yapılmış iki gemiden bahsediyoruz. <gülüyor> Fransa hükümeti 97'de bu iki gemiyi emekliye ayırınca bu iki gemiden nasıl kurtulacağını kurtulacağı sorunuyla karşılaştı. Çünkü bu iki gemi de üretildiği yıllar itibariyle yalıtımda çok kullanılan asbestin yoğun olarak kullanıldığı iki gemiydi. Fransa hükümeti şöyle bir çözüm buldu. Clemenceau'nun bazı parçalarını söküp bu parçaları hani sanayide söylendiği gibi çıkma parça haline getirerek FC Foşu tamir etti. Ve FC Foşu Brezilya'ya sattı. O dönemki Brezilya hükümeti birazcık da bir popülizmin popülist bir söylem geliştirmek adına bu gemiyi aldı. Çünkü şöyle bir şey söyledi ondan sonra. Bakın bizim uçak gemimiz var. İşte dünya ülkesi olduk gibi bir söyleme girdi. Böylece Fransa Foşu'dan kurtulmuş oldu. Foşu Brezilya'ya sattı ve Brezilya hükümeti bu geminin adını Sao Paulo yaptı. Şimdi İzmir'e gelmesi ve İzmir'de sökülmesi istenen gemi bu. Yani Sağ Pahalo gemisi. Peki Niye, Clemen Sağ'ı ne yaptı? Sökülüyor. Hı? Yani sökülecek başka yer yok mu? Onu anlatacağım şimdi. Biraz onu şey yapayım. Tabii. Burada Fransa hükümetinin elinde kalan diğer gemi Clemen Sağ kaldı ve bu Clemen Sağ'ı ne yapacağına ilişkin bir tartışma yürüttüler o dönemde. Bir görüş işte Akdeniz açığında batıralım dediler. Yok Marsilya yakınlarında bunu yapay bir kale yapalım dediler. Ama tabii içerdiği tehlikeli atıklar yüzünden bunu yapmak mümkün olmadı ve bu geminin sökümü için satılması gündeme geldi. İşin ilginç tarafı Clemensaoyu eee hurda olarak satın aldı, almaya karar verdiler ve hurda olarak satın aldıkları, sattıkları bu gemiyi satın alan firma bu gemiyi ilk önce Aleada İzmir Ali Ağa'da sökmeye kararlaştırdı. Ama o tarihte Türk Dışişleri Bakanlığı e, bu geminin yani Clemen Türkiye'de sökülmesinin Bazel Konvansiyonu'na Avrupa Birliği'nden tehlikeli attıkların Avrupa Birliği dışına ihracına ilişkin hükümlere aykırı olacağını söyleyerek Clemen gelişini kabul etmedi. 2003 yılında. Sonra Fransa'da, Fransa bu geminin sökümü için bir Alman firmasıyla, STIC diye bir Alman firmasıyla anlaştı. İşin liginci şu, bu Alman firması Panama bandralı yani Panama merkezli bir şirket. Ama Alman sermayeli ve Fransa'daki tek mal varlığı bir posta kutusu. Bu tek mal varlığı posta kutusu olan bu firma Clemensano satışını, Clemensano'yu satın aldı ve bu gemiyi Yunanistan'da bertaraf edeceğimi söyledi. Tabii Yunanistan da buna karşı. Çıktı ve bu gemi onun üzerine Hindistan'a yola çıktı. Uzatmayayım. Hindistan'da da büyük tartışmalar sonucunda bu Hindistan Yüksek Mahkemesi bu geminin burada sökülemeyeceğine karar verdi ve gemi tekrar Fransa'ya döndü. Şimdi neden Ala ya da neden Hindistan onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bugün dünya gemi söküm pazarında Bangladeş ve Hindistan birinci sıra bir ve ikinci sırayı paylaşırken Aliha 3. üçüncü sıraya çıktı. Çünkü Çin önceden ilk üçünün içerisindeydi. Çin bu gemilerin sökümünü yasakladı. Niye bu üç ülkeye geliyorlar? Çünkü bu üç ülkede gemi sökümü vahşi şekilde yapılıyor. Bunda şunu kastediyorum. Gemiler denizden karaya doğru, baştan kara şeklinde karaya oturtulup karadan söküle söküle parçalana parçalanana bertaraf Hiçbir sağlık önlemi alınmadan bu gemiler özel havuzlara alınmadan sökülen gemiden ortaya çıkan tehlikeli atıkların <gülüyor> havaya suya ve toprağa karışmasını engelleyecek hiçbir önlem alınmadan çok düşük işçi ücretleriyle buralarda parçalanıyor. O yüzden batı bakımından başta da söylediğim gibi karlı iki noktada karlı bir söküm maliyeti ucuz. Çünkü önlemler alınmıyor. İki, bu sökümün yaratacağı doğal tahribatı kendi topraklarının uzağına atmış oluyorlar. <gülüyor> Ali Ali'de durum bu şekilde. Klemen sökümü sökümüyle ilgili şey, konuya dönersem, orada şöyle bir tartışma yürüdü Klemen Sağ zamanında. Klemen Sağ'da ne kadar asbest var? Çevre örgütleri, Clemensau'nun önce Türkiye'de sonra Yunanistan'da sonra Hindistan'da sökülmesine karşı çıkan çevre örgütleri Clemensau'daki atığın, asbest atığının 1000 tona kadar yaklaşabileceğini ama 500 tonun altında olmayacağını savundular. O tarihteki Fransız hükümeti Avrupa Konseyi Komisyonu'na Avrupa Birliği'ne bu konuda açıklama yaparken Clemensau'da 200 tondan daha fazla asbest atığının olmadığını iddia etti. Yani yalan söylediler ve nihayetinde az önce anlattığım maceradan sonra tonu, Fransa hükümeti, ton. efendim, 760 ton demişsiniz konuşmanızda. Şöyle onu anlatacağım. Yani Avrupa bir yani Fransa hükümeti 200 ton civarında asbest olduğunu söyledi. Klemens çevre örgütleri de 500 ila 1000 ton arasında asbest olduğunu söylediler. Bu dediğim rotayı takip ettikten sonra Klemens nihayetinde başka yere gidemediği için. En son İngiltere'de söküldü 2010 yılında. Ve 2010 yılında İngiltere'de söküldüğünde daha önceden yapılan ön arındırmalara rağmen Clemen 760 ton asbest çıktı. Niye bu kadar Clemen anlatıyorum? Çünkü bugün İzmir'e gelmesi kararlaştırılan, yola çıkan Sao Paulo gemisinde 9 ton asbest olduğunu söylüyor Çevre ve Şehircilik Bakanı. Ve diyor ki, eğer bir ton bile fazla çıkarsa geri göndeririz. Şimdi birbirinin aynı şekilde üretilmiş, ikiz olarak üretilmiş, aynı üretim bandından, aynı tersaneden çıkmış ve aynı planla üretilmiş, aynı malzemeyle üretilmiş bir gemiden yani Clemenceau'dan 760 ton asbest çıktığı bir gerçek. Fiziksel olarak gerçek. Çünkü gemi söküldü, oradan çıkan asbest toplandı, tartıldı ve 760 ton çıktı. Bir de sadece asbest değil tabii. Daha başka pek çok atık da var. Bütün tehlikeli atıkların toplamı Clemenceau'da 1500 tona yaklaştı. Şimdi biz bu Clemenceau'nun hikayesini bunun için anlatıyoruz efendim. Diyoruz ki nasıl Fransa hükümeti o tarihte Clemenceau'nun kendi toprakları dışında sökülmesini temin etmek için Avrupa Birliği mevzuatına apaçık aykırı bir şekilde Gemiyi Hindistan'a gönderirken 200 tondan fazla değil diye yalan söylediyse bugün de bu gemide 9 ton asbest olduğunu söyleyenler bize gerçeği anlatmıyorlar. Çünkü birbirinin aynı olan iki geminin birisinden 760 ton asbest çıkıp diğerinden 9 ton asbest çık çıkacağını iddia etmek bizim aklımızla alay etmektir. Bu gemide yani Sao Paulo'da tıpkı Clemensaur'daki gibi Yüksek miktarda asbest var. Bir gerçeklik daha söyleyelim. Sao Paulo gemisini yani Brez, buraya gel, gelecek olan gemi Fransa'dayken yani foş adını taşırken nükleer denemelerde de kullanıldı. Dolayısıyla radyoaktif serpinti de bu gemide var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurulu bu gemideki nükleer tehlikenin olmadığını söylüyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı bu gemideki asbest miktarının 9.641 kilo olduğunu söylüyor. Böyle bir de 1 kiloya kadar ölçmüşler. Peki bunu neye dayandırıyorlar? Yani gemide bir inceleme mi yaptı bu kurumlar? Hayır. Bu kurumlar kendilerine sunulan, bu geminin sökülmesini isteyen satıcı ve alıcı firmalar tarafından kendisine sunulan. <gülüyor> raporlara dayandırıyorlar bu görüşlerini. Diyorlar ki raporlar böyle. Siz gemiye baktınız mı? Hayır. İncelediniz mi? Hayır. Peki biz de raporlara bakalım. Deniyor ki Avrupa Birliği'ne akredite olan bir firma tarafından bu gemide bu kadar asbest olduğunu söylüyor. E, raporu okuduk hepimiz. Bu raporda firma diyor ki ben 265 metre uzunluğundaki bu geminin tamamında bir inceleme yapmadım. Bazı yerlerine hiç giremedim, kapalıydı. Bazı yerleriyle ilgili bir inceleme yapamadım ve geminin sadece yüzde on civarında bir kısmını araştırabildim. O yüzden verdiğim bu asbest rakamı kesin bir rakam değildir. Tartışmaya açıktır. Ben bu rapordaki asbest miktarıyla ilgili beyanlarımdan sorumluluk kabul etmiyorum diyor. E şimdi bizim bu durumda bu raporu sorgulamamız gerekmez mi? Yani bu raporun her şeyi kapsamadığını raporu yazanlar bile söyledikten sonra... 9 ton var, 1 ton fazla gelirse gönderirim sözünün ne anlamı var? Şunu unutmayın, 265 metre 22 22.000 ton civarında ağırlığı olan bir uçak gemisinden bahsediyoruz. Ve bu geminin yalıtımında kullanılan asbest, geminin sökümünde ortaya çıkacak bir madde. Dolayısıyla isteseniz de tamamını ölçmeniz mümkün değil. Ama işte söylüyoruz, tamamını ölçmenize gerek de yok. Çünkü elimizde bir gerçek var. Bu geminin aynı olan, ikizi olan gemiden ne kadar asbest çıktığını biliyoruz. Ve en az bu kadar, hadi yaklaşık bu kadar diyelim bir asbest çıkacağını, Sao Paulo'da da bu kadar asbest çıkacağını, ayrıca diğer tehlikeli atıklarında çıkacağını biliyoruz. Başka bir durum daha var. Gerek bu gemiyi satan Fransız hükümeti, gerek söküm için alan firma bize... Bu geminin tehlikeli atık envanterini yayınlamıyor. Bu geminin üretiminde çıkar, yapılan, ki bütün gemiler için vardır bu, tehlikeli atık envanteri dediğimiz bu envanteri, envanteri yayınlamıyor. IHM dedikleri raporu bize yayınlamıyorlar. Başka neyi yayınlamıyorlar? Bu geminin üretimi sırasındaki... Kullanılan asbestin miktarını gösteren üretim kayıtlarını yayınlamıyorlar. Başka neyi yayınlamıyorlar? Clemen Sağda çıkan 760 ton varken neden Sağpağlı'da bu kadar çıkmayacağını, yani acaba bir ön söküm mü yaptınız, ön bir arındırma mı yaptınız bunu da söylemiyorlar. Ve diyorlar ki bize, siz bize güvenin, merak etmeyin, içiniz ferah olsun, biz bu gemide 9 ton asbest olduğunu biliyoruz. 1 ton bile fazla çıkarsa iade edeceğiz. Yani kusura bakmasınlar biz çaylarımız radyosu önünü değildir diye halkın gözünün önünde çay içen bakanlar da gördük. Gerek bu ülkede gerek bütün ülkelerde kimilerinin çıkarı için halka açık açık yalan söyleyen siyasetçiler ve yöneticiler de gördük. O yüzden hiç kimsenin sözüne madem ki bu söyledi, biz de buna itibar ederiz demeyiz. Demeyeceğiz. Bu gemi açıkça <gülüyor> tehlikeli, açıkça insan sağlığına zararlı ürünler taşıyor. Son bir gelişmeye daha bilgi vereyim. O da şu. Tabi bu geminin buraya gelmesini önlemek için dünyada da büyük çabalar sarf ediliyor. Ve Brezilya'da bu geminin satılmasına ilişkin açılan bir davada mahkeme ihtiyati tedbir kararı verdi ve bu geminin yola çıkmasını yasakladı. Ama her ne hikmetse, artık orada işler nasıl yürüyorsa, <gülüyor> mahkemenin bu kararını açıklamasından iki gün önce bu gemi apar topar yola çıktı. Ki o kadar apar topar yola çıktı ki bu gemi çok büyük bir gemi ve kendi motoru vesairesi yok tabi artık sadece bir kabuk halinde bu gemi. Bir romör, romör körler çekiyor yani bu gemiyi. Kendi imkanlarıyla ilerleyemiyor. Bu gemiyi sadece bir romörkörle yola çıkardılar. O kadar hızlı yola çıkardılar ki ikinci, üçüncü romörkör koyamadılar. Bizim anladığımız bu tedbir kararını önceden haber aldılar. Bu tedbir kararının nedeniyle limandan çıkışının yasaklanacağını gördüler. Bunu önlemek için gemiyi apar topar yola çıkardılar ve şu an bu gemi kaçak durumda. Brezilya sınırlarından yasal olarak çıkmamış, mahkeme kararına rağmen çıkmış Uluslararası sulara çıkmış bir gemi durumunda ve İzmir'e doğru ilerliyor. Biz bir kere her şeyden önce <gülüyor> yasa dışı olarak çıkmış, yola çıkmış bir geminin Türk karasularına yasal olarak giremeyeceğini savunuyoruz. Bir kere Murat, Bey bir Murat Beyciğim, Dur. bu tedbir kararının e, içeriği konusunda bir bilgimiz var mı? Neden tedbir, e, tedbir kararı? Tedbir kararı kirlilikle ilgili değil, ihale süreçleriyle ilgili. Karar evet. elimize geçti ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sanırım ya bugün ya yarın bu kararın resmi tercümesini tamamlatıp yayınlayacak. Duyuracağız kararı da. Ama karar bu tartıştığımız konuyla ilgili değil. Fakat bize pratik bir faydası olduğu için önemli. E, tedbir kararı. Çünkü o işte satış süreçlerine vesaireye yapılan bir itiraz üzerine verilmiş bir karar. Ben de... Ben de söyleniliyor da doğru mu? Müze olarak kullanılacakmış. Çünkü Yok. sizin konuşmanız üzerine cevap veren e, AKP Grup Başkan Vekil. E, bu da doğru değil. Tehlikeli hı, hı. değil. Tehlikeli olsaydı müze olarak halkın kullanımına açılmazdı diye yanıt vermişsinizdir. İşte bu bilgi de doğru değil. Çok açık söyleyeyim. Yani doğru değil. Çünkü bu geminin müze olarak kullanılmasıyla ilgili bir tartışma yapılmadı. Clemence A ile ilgili bir zamanlar Fransa'da yapıldı bu tartışma. Sağpağla ile ilgili böyle bir tartışma olmadı. Böyle talepler olmuştur onu bile ama bu mahkemenin kararının bununla ilgisi yok. Ama kararı dediğim gibi tercümesi yaptığı zaman, e, tercümesi bittiği zaman tam olarak göndereceğiz. Yani karar bizim bu kirlilikle ilgili tezlerimizle ilgili değil ama geminin durdurulması bakımından önemli. Zaten ilgili firmada bunu bildiği için bu karardan önce gemiyi apar topar yola çıkardılar. <gülüyor> yani <gülüyor> Şimdi e, Ali gelmesi beklenen bu geminin biz insan sağlığına, çevre sağlığına e, aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bir son bilgi şunu da söyleyeyim. Hani ondan sonra isterseniz konuşuruz. Hı hı. Ali Ağa'daki gemi söküm tesislerinin Avrupa Birliği standartlarına haiz olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu bilgiyi iki noktadan düzeltmek gerekir. Bir, Ali Ağa'da 7-8 tane söküm tesisinin bulunabileceği bir alanda 22 tesis var. Sıkışık, yanaşık düzenli tesis. İnternetten bakabilirler. Alihaz söküm tesislerinin fotoğraflarına tam bir vahşi söküm alanı. İki, bu 22 tesisin sadece 8'i Avrupa Birliği standartlarına sahip sertifika almış durumda. Ve üç, ve en önemlisi bence, bir şey Avrupa Birliği standartlarına uygun olunca iyi olmuyor maalesef. Çünkü... Avrupa Birliği kendi karasularında bu büyüklükteki bir geminin kendi standartlarıyla bile sökülmesine izin vermiyor. E şimdi eğer Avrupa Birliği standartları uygulandığı zaman gemi sökümü tehlikesiz bir hale geliyorsa Avrupa Birliği neden kendi karasularında gemi sökümüne izin vermiyor? Bir kere şunu söyleyelim. Gemi sökümleri, öylesi tehlikeli gemi sökümlerinin denizin üzerinde, kıyıda, toprağın üzerinde değil, özel havuzlarda yapılması gerekir ki, 265 metrelik bir uçak gemisini alacak bir havuz yok dünyada. O yüzden bu tür gemiler Bangladeş'te, Hindistan'ın Alank sahillerinde ve İzmir'in Alaha sahillerinde sökülüyor. Çünkü beyaz adam dediğim gibi, ürettiği, topladığı, ganimet olarak topladığı doğal kaynakları sömürdükten sonra, Şimdi bu doğal kaynaklarla ürettiği ürünlerin yarattığı kirliliği başka ülkelere satıyor. Çünkü Fransa Clemenceau'yu da Foşu da üretirken kullandığı asbesti büyük ölçüde Brezilya topraklarından çıkarıp getirmişti. Şimdi o ürettiği gemilerden Foşu Clemenceau'nun parçalarıyla sözde onarıp Brezilya'ya sattılar. Clemenceau'yu da Üçüncü dünya ülkelerinde parçalamaya çalıştılar. Klemen sağda başaramadılar, sağ pahalı da başaramayacaklar. Bu gemiyi durduracağız. O zaman isterseniz sizin girişte vereceğiniz bilgiler şimdilik tamamlanmış ise bir müzik arası verelim. Parçayı dinledikten sonra da sohbetimize sorularla, yanıtlarla devam edelim. 95.0 Hukuk Güvenliği Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Konuğumuz Sayın Murat Aydın. Bu Brezilya'dan Türkiye'ye söküm için Ala'ya getirilmek istenen zehirli madde yüklü gemiden söz ediyoruz. Şimdi az önce Sayın Murat Bey yaptığı açıklamada ikiz geminin 760 ton sökümden sonra asbest içerdiğini söylemişti ve gelmesi beklenen geminin de 500 ila e, 1000 ton e, madde e, tehlikeli madde içerdiğinin umulduğunu, bilindiğini e, söyledi. Ama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı e, Murat Kurum demiş ki 900 değil 9 ton. Bunu da söylediniz. Şimdi e, Ankara'ya konuşan Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanının e, beyanına ben dikkat çekmiş istiyorum. Mehmet Şeyh Mus demiş ki bu gemi bir asbest bombasıdır. Ali Ağa'daki gemi sökümü ve diğer tersanelerdeki gemi tamir bakımı asbest ve tehlikeli madde maruziyeti bakımından Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Ve Çevre Bakanı demiştir ki 5 yılda Ali Ağa'da 714 gemi söküldü. 241 ton bunların toplamından asbest ertraf edildi. Eğer bu doğru ise bu gelecek gibi de 760 ton asbest varsa bu 241 ton asbestin 3 katından daha fazla bir tehlike içeriyor. Ve bu Alada yaşayanların tamamını etkileyebilecek hatta öldürebilecek miktarda bir bombadır demiş. Ee, sadece Alaa değil bütün Akdeniz, bütün Ege, bütün Türkiye için söz konusu olan bir tehlike. Türk birliği Birliği'de az önce sizin söylediğiniz gibi Halk sağlığı için bunun büyük bir risk olduğunu söylemiş. Ee, rakamlar ortada. Şimdi e, ben şunu sormak istiyorum. Siz az önce Ali Ağa'nın e, teknik e, düzeydeki bilgisinden söz ettiniz. Şimdi programımız hukuk güvenliği başlığını taşıdığı ve hepimiz de hukukçu olduğumuz için isterseniz konuyu biraz hukuki düzenlemelere de getirelim. Yani e, bunun idari yönetmelikleri var. Kanunları var ve uluslararası sözleşmeleri var. E, 2001 yılında çıkmış örneğin tehlikeli kimyasallar yönetmeliği var. E, bu konuda dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz efendim? Şimdi bu konuda mevzuat var ve mevzuat koruyucuymuş gibi görünmekle birlikte oldukça eksik. Eksik olduğunu şuradan biliyoruz. Uygulanmıyor. Uygulandığında da para cezalarından başka bir yaptırımı yok. Neden eksik? Örneğin Aliha'daki gemi söküm meselesi 40-50 yıllık bir sorun. Ve söylendiği gibi bugüne kadar on binlerce yüz binlerce ton ağırlığında gemi söküldü ve bugüne kadar ortaya çıkan asbest miktarına ilişkin söylenen rakamın da doğru olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü söküm işlemlerini bu, bu büyüklükteki bir alanda bu düzenle yapılmış söküm işlemleri ne doğru zücün denetleniyor ne de Burada ortaya çıkan atıkların kaydı tam olarak tutuluyor. Bunun yapılmadığını bundan önce defalarca yaşanan kazalar, olaylar, sızıntılarla Alia Bölgesi yaşanıyor. Bir diğer durum da şu. Buradaki gemi söküm alanındaki yapılan işlerin işlerle ilgili standartlar, Avrupa Birliği standartları bütün gemi söküm birimleri için uygulanmıyor. Dediğim gibi sadece 8 tersane, 8 söküm tesisi buna sahip. Başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela bu alanda Alia sahillerinde gemi sökümüne, gemi söküm işlerinin yapılmasıyla ilgili işlemlerin hepsi chat gerekli değil raporuyla yapılır. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca gemileri, petrol platformlarını, kruvuz yolcu gemilerini, uçak gemilerini söktüğünüz bir alanda hem de baştan kara yöntemiyle yani deniz, geminin yarısı denizde yarısı karada söke söke denizden çıkardığınız bir gemi yönteminde siz ortaya çıkacak kirlilikle ilgili bir değerlendirme yapılmasına gerek olmadığına dair rapor vermişsiniz. Şimdi bütün bu düzenlemelerin hem yetersiz olduğunu hem de uygulanmadığını çok açık görüyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela Ali testleri tesisleri de bugüne kadar dediğim gibi 40 küsur yıldır bu işler yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmir Milletvekili Sayın Murat bakan bir soru önergesi vermişti. Bugüne kadar kaç tesisle ilgili e, bu kurallara uymadığından dolayı işlem yaptınız, para cezası kestiniz diye. Yani ortaya çıkan rakamlar o kadar tuhaf ki hani neredeyse Hiçbir gemiyle ilgili hiçbir işlem yapılmamış diyebiliriz. Çünkü bazı yıllar hiç para cezası kesilmezken bazı yıllarda da oldukça az sayıda, düşük miktarlarda para cezaları kesilerek bu işler geçiştirilmiş. Bir denetimin olmadığını bu yüzden çok açık söylememiz gerekir. Başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi şehirlerin havasından, suyundan. İşte oradaki insanların sağlığından sorumlu olan kurumların en başında belediyeler gelir. Fakat bu tesislerle ilgili belediyelerin hiçbir denetleme, inceleme, araştırma, soru sorma yetkisi yok. İzmir halkının tümünün sağlığını ilgilendiren bir konuda İzmir Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin hiçbir şey sorma yetkisi yok. Şimdi. Bu kadar önemli bir konuyu, işte efendim biz iki yerden rapor aldık, bu raporlara göre burada yeterli tehlikeli, fazla tehlikeli atık yok demek doğru bir şey değil. Kaldı ki o raporun içeriğinden de bahsettim, o rapor kesin bir tespit yapmadığını apaçık, apaçık kendisi söylüyor. Başka bir şey daha, burada tabii firmayla da zaman zaman dola, doğrudan ya da dolaylı görüşüyoruz. Yani şunu söylüyoruz ona, onlara. Madem öyle bu raporu tam olarak yayınlayın. Biz gördük de yayınlayın. İki, bu geminin tehlikeli atık envanterlerini yayınlayın. Üç, bu gemiyle ilgili nükleer düzenleme kurulunun verdiği raporu yayınlayın. E bunları yayınlamıyorlar. Sadece bize bir tablo veriyorlar. Diyorlar ki işte şu kadar tonmuş. E şimdi bu, buna inanmamızı kimse beklemesin. Bu mevzuat açısından bugünkü uygulama ve bugünkü mevzuat açısından o gemi buraya geldiğinde istendiği kadar iyi koşullarla sökülsün, istendiği kadar da iyi denetlensin sonuç değişmeyecektir. O yüzden gelmemelidir diyoruz. Neden? Şunu unutmayın. 265 metre uzunluğundaki bu gemi ayrı bir havuza alınarak sökülmeyecek. Yarısı karada, yarısı bir kısmı karada çoğu denizde olarak söküle söküle çıkarılacak denizden. Ve oradaki bu söküm esnasındaki bütün atıklar havaya ve suya ve toprağa karışacak. İstedikleri kadar iyi denetlesinler. Çünkü bu söküm biçimi zaten çevreye, çevre kirliliğine yol açıyor. Yani oradan çıkan her asbesti santim santim toplayıp gram gram toplayıp bertaraf testlerine gönderseler bile o söküm sırasında ortaya çıkacak zehirli atıkların yarattığı kirletmeyi önleyemezler. Çünkü bu gemiyi bir havuza kapalı bir alana alarak sökmeyecekler. Denizde ve toprakta sökecekler. O yüzden bu mevzuat bunu sağlamayacak. Zaten bu yüzden de Avrupa Birliği bu gemileri artık kendi karasuları da söktürmüyor. Çünkü onlar da biliyor bu işi temiz yapmanın maliyeti, bu sökümden elde edilecek kurda demir ve çeleğin El vereceği kardan daha yüksek. O yüzden de diyorlar ki biz bu gemiyi satalım ve 3. Dünya ülkeleri söksün. Dikkat edin bir rakam daha söyleyeyim. Bunu da çeşitli yerlerde yayınlandı. Gördünüz. Görmüşsünüzdür. Bu geminin satış fiyatı 1 milyon 800 bin dolar civarında. Yani 1 milyon 818 bin dolara sattılar bu gemiyi. Bu geminin boş ağırlığı 24 bin 200 ton. Hadi diyelim ki içindeki motoru, parçaları, silah mühimmat işte yaşam alanlarını söktüler. Nereden baksanız 17-18 bin ton civarında bir ağırlık kalır. Şimdi bu ağırlığı bu satış bedeline koyarsanız çok ucuza bir satış olduğunu görürsünüz çünkü dünya burada demir piyasasında ton başına fiyat 400-500 dolar civarında. İsim bu bile hani kelepir olarak satılan bu geminin neden kelepir satıldığını. Neden Alaya getirildiğini, neden dünyada en vahşi söküm işleminin yapıldığı üç yerden biri olan Bangladeş'e, Hindistan'a ya da Alaya birine getirilmek istendiğini bize anlatıyor. Dediğim gibi Clemenceau'nun sökülmesi söz konusu olduğunda da ilk önce aklılarını Alaya gelmişti. Ama o zaman Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bugünkü Dışişleri Bakanlığıyla aynı siyasi parti tarafından yönetiliyor olsa da başka bir anlayışla yönetiliyordu. Bugünkü anlayışta Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda tek sözünü duymadık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda olumlu sözlerini duyduk sadece. O yüzden hem mevzuat yetersiz, hem denetleme yetersiz, hem de mevzuat yeterli, denetleme yeterli olsa da bu söküm yöntemiyle kirliliği önlemek mümkün değil. Kirliliği önleyecek yöntemle sökmek de şirketler için karlı değil. Mesele bu. Evet, çok teşekkür ederim Murat Bey. Sayın dinleyicilerimiz şu an Bahri Belen de programımızda katıldı. O da İzmir'den yola çıkmıştı, İstanbul'da yeni ulaştı. Hoş geldiniz Bahri Bey. Merhabalar, Murat Bey hoş geldiniz programımıza tekrar. Merhabalar, hoş bulduk. Ben şunu sormak istiyorum. Aslında tabii hukuk güvenliği programı içinde bu konu çok özel bir öneme de sahip e, bizim için çünkü Açık Radyo zaten e, e, yani e, çevre hakları ve çevre hukuku açısından e, fikri takip yapan en önemli e, yayın kuruluşlarından biri. E, biz de biliyoruz ki e, çevre sağlıklı bir çevre içinde yaşama hakkı e, üçüncü kuşak hakları içinde en önemli haklardan birisi. Ee, bu konuda Türkiye kamuoyu çok duyarlı bir şekilde imza kampanyalara başlattı. Açıklamalar yapıldı. Hatta son olarak benim anımsadığım Diskin e, İç Anadolu Bölge Temsilciliği de özellikle e, çevre e, hakları, e, halk sağlığı açısından bu asbest yüklü geminin e, İzmir alaya getirmesinin e, çok tehlikeli olduğunu açıkladı. Bu imza kampanyaları, işte e, sendikaların, e, sivil toplum kuruluşlarının, örgütlerinin yaptığı açıklamalar. E, acaba hükümette e, siz yanıtladınız hükümetin e, bu konudaki açıklamalarını e, biraz evvel e, ilk bölümde söylediniz. Ama hükümette hiçbir etkisi. Olmayacak mı? Veyahut da e, İzmir Belediyesi'nin bu konuda hükümete yaptığı bir başvuru var. Buna resmi bir cevap var mı? Bu konuda e, e, ne diyebiliriz? Şimdi burada İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir halkı, İzmir'deki meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, uluslararası doğa ve çevre örgütleri hep birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Ve birkaç yöntemle ilerliyoruz. Bir kere... Önce hukuk. E, geminin Türkiye'ye gelmesine ilişkin idari işlemin iptali için İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde baronun, mimar mühendis odalarının, tabip odasının ve diğer meslek kuruluşlarının ortaklaşa vereceği, birlikte vereceği bir dava dilekçesi hazırlıyoruz. Öncelikle e, hukuktan çare bulmaya çalışacağız. Ama biliyoruz ki bu konu sadece hukuken halledilebilecek bir konu değil ve yine biliyoruz ki bu sorun sadece Sao Paulo'nun gelip gelmemesi sorunu değil. Bu sorun Alaada 40 yıldır 50 yıldır süren vahşi gemi söküm sorunudur ve bunun yarattığı kirlilikle mücadele sorunudur. O yüzden sadece Sao Paulo'nun gelmesini önlemek değildir. Tabii ki çok önemli. Çünkü Aylnur Hanım da söylediği gibi hani resmi rakamları dikkat alsak bile bugüne kadar Alaad'dan çıkmış Ali sökümlerden çıkmış asbestin 2-3 katı bir asbestin tek bir gemide çıkmasından bahsediyoruz. Bu yüzden önemli durdur bak. Ama salto değil sorunumuz. O yüzden konuyu sadece hukuk yollarıyla değil toplumsal duyarlılığı arttırarak e, kamuoyu baskısı oluşturarak yürütmeye çalışıyoruz. Ali ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi'li bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Yani Cumhur İttifakı yani siyasi iktidarın koalisyon ortağı durumdaki bir partiye mensup bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Elbette onlar da Ali Ağlı olarak, İzmirli olarak bu konuyu duyarlılıkla takip ediyorlar. Fakat biz onların da bu konuda daha fazla aksiyon almalarını, daha fazla söz söylemelerini, şehrin çıkarını, bulundukları beldenin halkının sağlığını önemsemelerini, daha çok önemsemelerini ve önemsediklerini daha çok göstermelerini bekliyoruz. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgi, meslek kuruluşları STK'lar bir toplumsal duyarlılık yaratmaya çalışıyor. Bu konuda çeşitli eylemlilikler, imza toplamaları, konserler, mitingler düzenliyor ve düzenlemeye devam edeceğiz. Brezilya hükümetine yönelik baskılarımız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Brezilya Büyükelçiliği'nin önünde bu geminin durdurulması gerektiğine ilişkin bir protesto eylemi düzenlendi. ve Buna ilişkin çalışmaları sürdürüyoruz. Ben şuna inanıyorum. Ne kadar baskıcı, otoriter, totaliter bir siyasi iktidarla karşı karşıya olursak olalım. Hiçbir siyasi iktidarın, hiçbir siyasi anlayışın halkın duyarlılığı, talepleri ve baskısına karşı duyarsız, kör ve sağır kalabileceğine inanırım. O yüzden toplumsal duyarlılığı ve demokratik baskıyı arttırmak zorundayız. Bu geminin sağlığa zararlı olduğunu halk sağlığı sorunu olduğunu, çevreye zararlı olduğunu anlatmak zorundayız herkese. Ve tüm toplum kesimlerinden, hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesten destek istemeliyiz. Çünkü geçtiğimiz haftalarda karşıyayken belediye meclisindeki konuşmamda da söyledim. Bu geminin sal, ortaya çıkardığı asbest, sadece Cumhuriyet Halk Partilileri öldürmeyecek. Ya da bu geminin ortaya çıktığı asbest Siyasi iktidara oy veren insanlara dokunmadan geçmeyecek. Böyle bir şey yok. Hepimiz, i̇nanın inanın hepimiz. tam da bunu söyleyecektim. Evet. Yani e, tam bunu söyleyecektim. Siz söylediniz. Ala CHP Milliyetçi Hareket Partili bir belediye tarafından yürütülüyor. Ve dolayısıyla Ala'nın halkı yerel yönetimde MHP'li bir belediye başkanını uygun görmüş seçmiş. Tabii. Ama e, yani gemi oraya geldiğinde MHP'li olduğu için halkının çoğunluğu bundan zarar görmeyecek diye bir şey olamaz herhalde diye tam söyleyecektim siz. E, sadece cHP'ler e, zarar görmeyecek diye. Elbette e, hani onlar da bu durumun farkında. Yani haksızlık etmeyeyim, onlar da bu konuyu takip ediyorlar. Ama biz onların da daha fazla duyarlılık ve reaksiyon göstermelerini bekliyoruz. Çünkü şehrin halkı Belediye, belediyelerine bu anlamda görev Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Meclisi'de Sayın Tümsoyar söyledi. Bir belediye başkanının öncelikli görevi beldesini korumaktır. Beldesinin halkının sağlığını korumaktır. Yaşadığı yeri korumaktır. Sonra yol yapar, şunu yapar, bunu yapar. Siz şehrinizi koruyamamışsanız, şehrinizin sa halkının sağlığını koruyamamışsanız geri kalan hizmetlerinizin bir anlamı yoktur. O yüzden herkesin bu konuda duyarlılık göstermesi gerekir. Anlıyorum siyasi angajmanlar nedeniyle bazıları çok bunu doğrudan dile getirmeyebilirler. Ama şunu söylüyoruz. Hepimiz bu şehirde ve bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz bu ülkeyi sevdiğimizi kabul ediyoruz. O halde hepimizin bunu sorgulaması gerekir. Yani... Bakan Bey böyle dediğine göre o halde böyledir, o halde de bir tehlike yoktur diyemeyiz. Bunun aksine onlarca örnek yaşadık bu ülkede ve dünyada. Yani ilk kez birisi bize gerçek dışı bilgiler söylemiyor ki. Bakın elimizde bir veri var, çok somut bir veri var. Neyse ki böyle bir veri var. Bu geminin ikizi olan, birebir kopyası olan gemiden 760 ton asbest çıktı. Şimdi Sao Paulo'dan bu kadar asbest çıkmadığını söylemek için... Bize bir dayarak göstermeniz gerekir. Evet Clemen Sağ ile bu aynıydı ama şu nedenle bunun asbesti daha az demeniz gerekir. E bunu demiyorsunuz. Diyorsunuz ki bize güvenin. Kusura bakmasınlar biz onlara güvenmiyoruz bu anlamda. Çünkü... Murat Beyciğim ben e, açık radyoda e, hep optimist e, programcılardan biriyim. Hı hı. Ve e, hukuk mücadelesinin e, olumlu sonuçlar alma konusunda... E, hukuk mücadelesinden ümidimi halen kesmiş değilim. Bu bakımdan sizin de işte, parolar ve belediye, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla geminin gelmesini e, önlemek için e, bir dava açacağınızı söylediniz. Şimdi e, gemi şu anda nerede, hangi karasularında ve e, bu davayı ne zaman açacağız? ki ben birçok olumlu kararı İzmir bölgesinde biliyorum ve bu tedbir kararını talep etmek açısından öncelikle ne kadar zamanımız var yani İzmir Karşıyaka'dan başlayarak Çanakkale'ye kadar olan bu kıyılar Ege'nin bence cenneti ve bu cennetle ilgili bu kadar tehlikeli ve işte Asbestçiler Derneği'nin Aynur Hanım'ın söylediği bir asbest bombası geliyor ve bu bu cennet bölgeye e, konumlandırılacak her an patlamaya ve e, tehlike yaratmaya geliyor. Bunu durdurmak için e, ne kadar zamanımız var? Bu geminin nerede olduğunu ve davanın e, olasılıklar ne ne kadar sürede açılacağını o konuda da bir izleyicilerimize girmeyi. Dava hazırlığı dava hazırlığı büyük ölçüde. Tamamlandı. Sanırım haftaya açılmış olacak dava. Evet. Diğeri şu. Bu gemi Sapalo 7 Ağustos günü Türkiye saatiyle 17.30'da Brezilya'dan yola çıktı. Geminin yol seyrini İzmir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi anbean takip ediyor. Şu an gemi uluslararası karasularında. Ve dediğim gibi gemiyi bir an önce dışarı çıkarabilmek için apar topar çıkarıp bir romarkörle çıkardıkları için gemi oldukça yavaş geliyor. İyi ki de öyle geliyor tabii. Bu geminin 30 ila 40 gün arasındaki bir zamanda Türkiye karasularının kıyısına geleceğini düşünüyoruz öyle görünüyor ve Türkiye karasularına da giremeyeceğini düşünüyoruz çünkü sonunda dediğiniz gibi ben de hukuka inanırım bütün zorluklarına ve bütün geriliklerine rağmen hukuktan umudumu hiçbir zaman kesmem bu halkın aklından izanından da hiçbir zaman umut kesmem eee bu gemi Türkiye Karasularına gelmeden önce bu geminin durdurulması ile ilgili hukuki ve siyasi kararların alınacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Çünkü bu ülkenin halkının e, sağlığı, hayatı, çevresi, doğası bu kadar ucuz değil. 1 milyon 800 bin dolara alınmış bir geminin hadi diyelim ki 2-3 milyon dolar ekstra para kazanılacak diye kolayca harcanılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hiç hiçbir rakama değmez bu. Hiçbir rakama değmez. Ben siyasi iktidarın da oluşan bu kamuoyu baskısına, toplumsal tepki ve duyarlılığa karşı çıkamayacağını düşünüyorum. Ve bugün yolda olan bu geminin bundan 100 yıl önce buralara gelen gemiler gibi geldiği gibi gideceğine inanıyorum. Evet siz konuşmanızın başında da söylemiştiniz. Evet ticaret önemli, evet para önemli. Ama e, öbür tarafta terazinin öbür kefesinde de İnsanların sağlığı var, insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var. Burada yaşayan insanların doğrudan yani uzun dönemli değil, doğrudan yaşamlarını etkileyecek bir tehlike var ve bu tehlikeye karşı hem hukuk mücadelesi hem de kamuoyunun özellikle Alanya'da yaşayan, Alanya'da çalışan işçilerin, halkın sağlığını doğrudan etkileyen bir tehlike var. Bu bakımdan olumlu bir sonuç alınabileceğini ben de umut etmek istiyorum doğrusu. Çünkü hem İzmir hem de işte Ege bölgesinde e, çevre hukuku konusunda çok deneyimli avukat arkadaşlarımız var. Bugüne kadar çok e, olumlu e, idari yargıdan kararlar aldılar. Son zamanda Çanakkale'de bu şeyle ilgili Kaz Dağları'ndaki ee, şeyle ilgili arsenikli altın çıkarma e, olayıyla ilgili de çok ciddi bir karar verildi. Ben bir e, olumlu bir karar çıkabileceğini düşünüyorum. Peki bu imza kampanyalarının takibi de yapılıyor mu acaba e, şey İzmir Belediyesi tarafından? Evet yapılıyor. E, biliyorsunuz imza kampanyaları farklı kurumlar örgütler e, tarafından yapılıyor. Bireysel e, hareketler tarafından yapılıyor. Yani bir dikey hiyerarşiyle değil yatay hiyerarşiyle genişleyen bir ağdan bahsediyoruz. Tabi <gülüyor> bu tatil süreci de bittikten sonra Eylül'den itibaren bu sürecin İzmir kamuoyunda daha da çok gündem olacağını düşünüyoruz. Çünkü daha meseleleri herkese tam olarak anlatamadık. Tam olarak duyuramadık. Bu konuda hepimiz çaba sarf ediyoruz. İşte bu yayında buna bir e, katkı sağlayacaktır. O yüzden çok teşekkür ederim. Ee, bu konuyu önemsiyoruz. Dediğim gibi sorunun sadece Sağpağlı'nın gelip gelmemesi değil. O çok büyük bir sorun. Ama sorun İzmir'in hemen dibinde böyle bir anlayışla, böyle bir yöntemle bu kadar tehlikeli bir söküm işinin yapılıyor olmasıdır. İzmir Dünya Kültür Mirası e, haritasında çok önemli yerlere sahip bir şehir. Dördüncüsü olan İzmir tarihi liman kentini de UNESCO Kültür Mirası'na Kaydetme ile ilgili çalışma sürecimiz devam ediyor. İzmir tarımı ve turizmiyle öne çıkan bir şehir. Kalkınma, gelişme, istihdam çok değerli ve önemli. Ama bunu insanların sağlığına, insanların hayatına doğayı katletmek üzerine yapmak hiçbirimizin hakkı değil. Bunun bir anlamı da yok. Zaten dediğim gibi hani neoliberal ekonomilere o yüzden atıf yaparak başladım. Kalkınmayı ve ilerlemeyi her şeyin önünde gören bir anlayışın dünyamızı gelir dağılımında da doğal doğal kaynakların kullanılmasında da getirdiği yer ortada dinleyicilerimiz bilecektir. Limit aşım günü denen bir şey var yani ülkenin bir yıl boyunca doğal kaynaklarının yeniden üretilme hızıyla tüketilme hızını ölçer. Limit aşım günü dediğimiz gün Türkiye 22 Haziran'da limitini aşıyor yani Türkiye topraklarında Doğanın ürettiği kaynakları, bir yıl boyunca yeniden ürettiği kaynakları biz 22 Haziran'da tüketmiş oluyoruz. Yani sonraki 6 ay 22 gün boyunca gelecek kuşakların doğal kaynaklarından çalarak büyüyoruz. Buna Murat büyüme Bey, gelmez. Buna soruncu bir gen denir. Mesela siz bugünkü programda ve daha evvelki işte İzmir Belediye Meclisi'nde yaptığınız konuşmanın videolarında gerçekten bu konunun ciddiyetini, teknik ayrıntılarını, gerçek e, e, ölçüleri, tartıları, verileri e, müthiş bir e, açıklıkla ve anlaşılır bir şekilde anlattınız. E, ben bunun e, Türkiye kamuoyuna, özellikle sizin bu e, anlatımınızın Türkiye kamuoyuna ulaştırılmasının çok yararlı olacağını söylüyor, e, düşünüyorum. E, bence e, mahkemeye yapılacak başvuru kadar sizin bu Programda ve İzmir Belediye Meclisinde yaptığınız konuşmadaki detayları, verileri, ölçüleri e, Türkiye kamuoyuna duyurmak gerekir diyorum. Zamanımız az kaldığı için hemen peşinen e, size programımıza katıldığınız için teşekkür, teşekkür edeceğim. Son sözü de size bırakmak istiyorum. Aynı olacaktır. Aynı olur. Hanım... Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu söküm işçilerinin asbestoz denen bir hastalığa akciğer zarındaki yaralanmalardan dolayı maruz kaldığını biliyoruz. Ve bütün çevrede yaşayan insanların da kanser, akciğer kanserine yakalanacağını biliyoruz eğer bu gemi gelirse. Halkımızın sağlığını korumak için, çevremizi korumak için geminin gelişine dur diyoruz. Ve dur diyenlerin yanındayız. Murat Bey son ses sizin efendim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben de dediğim gibi bu duyarlılığa katkı sağladınız, sesimizin duyulmasına katkı sağladınız bu programla. E, şunu herkes bilsin: İzmir halkı çok inatçıdır, çok dirençlidir, şehrini, şehrine çok saygı duyar, şehrine çok sahip çıkar. Bunun üstesinden geleceğiz, bu gemiyi durduracağız, bu gemi burada sökülmeyecek. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İzmir'de yerel siyasette görev yapan bizler, İzmir halkı, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, herkes. Ama şunu bilmek bizim için daha da önemli. Biz yalnız değiliz. Bu ülkenin her şehrinden ve bu dünyanın her yerinden insanlar Ali ayında bu tehlikeye dikkat çekiyorlar. Herkesi daha çok yanımızda istiyoruz. Daha çok ses çıkarmaya, sesimize ses katmaya çağırıyoruz. Birlikte olursak daha kolay başaracağız. Ve e, bu sorunu bertaraf edeceğiz. Bu gemiyi değil, bu geminin sırtından para kazanıp insanların sağlığını tehlikeye sokmaya teşebbüs edenleri bertaraf edeceğiz. Bu gemi gidecek. Teşekkür ederiz Murat Bey, Aynur Hanım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın, teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.